Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Murat Lostar ve Banu Zeytinoğlu Teknolojinin Karanlık Yüzünden herkese günaydın. Merhaba. Merhabalar efendim. Bakın üçüncü bir sesimiz var. Hem de bugün... Aslında bizim programımızda konuk e, etmeye alışık olmadığımız bir konuğumuz var. Ender Gündüzlü. As ama Ender diyoruz. Neden Ender diyoruz? Ender Gündüzlü bugüne kadar aslında Türk pop müziğine çok önemli besteleri kendisi yaptı. Ama kendi ilk albümünü e, bir, bir buçuk hafta önce çıkararak e, bundan böyle Ender diye anılacağının altını çizdi. Önümüze albümü o şekilde koydu. Hoş geldin. Efendim. Hoş bulduk. Hoş geldin. Başka Ender var mı? Var var. Yani 2-3 tane Ender var ama e, sanırım farklıyım ya. <gülüyor> <gülüyor> ama yani hani bizim Ender deyince herkes doğru ender anlayacak değil mi? İnşallah, i̇nşallah. Zamanla. Anlatmaya çalışacaklar inşallah. <gülüyor> Şimdi şöyle tabii Ender'in konuk olmasının nedeni... ...bir bütün bu e, kötü taraflara bu albüm piyasaya çıktıktan sonra... ...başına gelebilecek albüm konuları konuşacağız ama... ...enteresan olan Türkiye'de diyor... Galiba mütevazı bir şekilde ama galiba dünyada da olabilir. İlk kez ee... cep telefonuyla klip çekildi. Evet. Yani cep telefonu kameramanlara müjde. <gülüyor> Yönetmenlere, görüntü yönetmenlerine. Evet yani aslında Şimdi konunun aslında, karanlık tarafı bu. Aslında karanlık, aydınlık ben merak ediyorum. da hani Programdan önce de özellikle o konuyu açmadım.